Ee, hanımefendi işe girersem şayet evet. camiye halı alacağım demiş. Fakat e, caminde şu an halı ihtiyacı yok. E, bir şekilde o ihtiyacı evet. karşılamış. Yani fakat yine almam gerekiyor mu diye soruyor. E, tabi adakların yerine getirilmesi lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de vel yufu nüzürahüm adaklarınızı yerine getirin diyor. Şimdi şehirdeki camilerde tek tip e, halılar olduğu için e, doğru ama küçük Küçük yerleşimlerinde, köylerde, kasabalarda, oralara bir halal alabilir yani. İlla bir cami olması gerekli değil Tabii. mi? Tabii, yani cami demiş yani. Başka Zaten bir cami Başka değil? bir camiye bir halalı yani adağın yerine getirilmesi lazım. Evet.